Ben an kaydı başlattım. Ee, şarkı çalıyor mu şu anda? Şu an yayını başlatmadım. Aaa yayın açıkmış la. Yayın açıkmış. Mikrofonlar kapalı. Çalmış şarkı. Çalma. Ala tayafet geldi. Ver ver. Mikrofonlar... Ana mikrofonlar geliyor. Ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hı? İyi akşamlar. İyi geceler. iyi geceler. İyi geceler. Yalnız senin sesini almayacak sanki ya. Öyle mi? Geçen sesler kısıtlıydın ya. Ortalayalım ister misin? Ama ben böyle çok rahatım ya. Tamam dur ortalayalım. Ya. ya neden tam yayın başladığında biz bu yerleşme işini yapıyoruz? var mı? Bize önce bunu dibince zır diye zır diyor ama Biz yani ses, ses kalitesi nasıl? Aa, ayrıca istekleriniz varsa bekliyoruz. Yani diyor şey. tamam olacaktım. Ben buradan çıkayım. Bugün biraz daha aktif olmanızı bekliyoruz. Yani en azından biraz daha fazla. Çünkü... Bizi dinlediğinizi bilmek, yani bunu fark etmek, bunun farkına varmak bizi daha şevklendiriyor bu konuda. O yüzden bekliyoruz. Bugün ne diyeceğiz? Bugün ne, ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz işte? Konuşurken karar veririz ya. Evet. Her zaman oldukları. Ya bugün ben aslında biraz intihardan konuşmak istiyorum. Hmm. Evet. Bugün iyi döndün muhabbeti. Hmm. Sosyal intihar mı yoksa? Sen o şey... Oraya geleceğim ben. Adı nedir? Carlos'un o Ulan İstanbul'daki neyini de bilmiyor musun? Hmm, dedim. Tamam, tamam, tamam. Playliste değil mi? Playliste. Gördüğünüz üzere. O da iki şarkı sonra. Haram diyecekler? O da dört şarkı sonra. Arka, arka Peki sen ona aşıksın? O da beş şarkı sonra. Evet. Arada geliş... bir Cemal riyan var. Ondan sonra Feridun Carlos Yerem, tamam. pilde bebek model arka, arka geliyor. Tamam. Tamam. Bugün aslında biraz intihar'dan konuşmak istiyorum. Yani. yani Hem sosyal denet bilgisayar hem, fiziksel, hem... Hmm. Metafizik etkisinden. İnsan neden intihar eder? Evet, neden intihar eder abi sence? İnsan dışlanmıştır, kaybetmiştir. Bunlardan temel sebepler bunlar herhalde. Kontrol et, öyle. Mikrofon çok açık kapatlanabilirim diye. Evet, değil evet. Bence insan evet oyun bitti der ve entehar eder. Bence insan ya bu kadar yeter der ya da ben ha varım ha yokum der entehar eder. Feride Düzeltiş mi? Hı, en iyi Şu an canlıcan çalıyor galiba. Ayrı en o pleviste var Tamam. Sadece Fevzun Tuzayç demiş. Tamam. Yani, yani insan... Allah'a... Anlasın şey? sen. Tamam. Yani insan temel olarak kaybettiğin zaman veya kaybettiğini fark ettiği zaman mı intiharasyon yüklenir? Bence kazanmak istediği zaman üniterler, kaybettiği zaman değil de, kazanamadığı zaman, ne kadar uğraşsa da işin içinden çıkamazlar. Zaten sürekli kaybediyoruz diyorsun. Evet. Ya... Bazen o kadar çok içimden geliyor ki, yeter ya bir. ya manyak mısın zamana koyayım git çıkıp gitmek yani sanal geliyor biliyor musun? İnandırıcı gelmiyor yani, diye. değil mi? Seni seviyorum, yanında olacağım, hiç gitmeyeceğim. Yalanın tildi hala bunlar. İyi iki varsın. İyi ki varsın, evet, evet, evet. Doğal günü kutlayan bir yalan gibi biliyorsun. Hı, hı. Yedi aydır, sekiz aydır görüşmeden biri bana iki ki varsın diyor. Ben, benim varlığımdan yedi aydır senin haberin yok. Yaşam 364 günlerde iyiydim. Evet, evet. Zaten Sürekli kaybediyoruz, hani... Bir gün kazansan neye eder? Evet. Bir de şey var, sosyal intihar var. Hmm. Aa, bu biraz daha olayın... Trajikomik kısmı. Evet, biraz daha karmaşık tabii bu kısmı. Biraz daha hani psikolojik, biraz daha... Topluma dayalı. Evet, biraz, evet. Topluma dayalı. Niye sosyal intihar eder biri, neden yaparlar? Kendini farklı hissediyor. Daha doğrusu sosyal intihar nedir? Sosyal intihar, kendini dışlama mı diyelim şimdi bugün? Yani soyutlanma. Kendini toplumdan soyutlanma. Mesela bir hafta boyunca evinden çıkmak, telefonu kapatmak mesela. Ya da arayanların seni, sana ulaşamamasını sağlamak. Yani game over yani bitti ya yeter ben bu kadar bitti Demek. bence sosyal intihar normal intiharın e, biraz daha alt seviyesi evet ilk önce bir sosyal intihar edilir hı hı. bakılı işe yarıyor yarıyorsa gerçekten edilir yaramıyorsa da gerçekten edilir çünkü zaten yapacak bir şey şeytan var evet, evet. derler ki e, depresyon sonrasındaki şey, hayra yorulmaz Neşe, eğlence, gülmek, pek hayırlı bir işin, hayırlı bir sonucun göstergesi değildir. Çünkü artık karar verilmiştir, acı bitmiştir, intihar edilecektir. Doğruğunda ne yapması gerekiyor kişinin? Aynı kişinin, sosyal intiharın, ötesini düşünen kişinin. Evet. İntihar etmesi gerekiyor. Bu kadar. Yapılması gereken o değil mi ya? Yapılması gereken o diyorsan... kaybetmiş. Kaybettim zaten ya. Tabii fazla kaybetmiş O kadar da kaybetmemek, yani o kadar kendini kaybetmemek lazım bence. Ya ben bugün dedim ya, ben kendimi kaybettim ya. Kaybettim, ya. kaybettim Güzel kaybettim ama Aman gerçekten çok güzel kaybettim. Ne zaman anladın kaybettiğini, nasıl anladın yani Ben... Ben ne zaman anladım. Ben yenilmez biriyim Kaybetme. Öyle büyük, büyük, böyle a, ihtişamlı bir a, özgeçmişim vardı. Kaybetmek pek benim kalemim bir iş değildi. Sonra biri şey dedi, insanlar bazen kaybeder bak. Sen de bir insansın, dikkatli ol. Sen de kaybedebilirsin. O zaman benim de hani... Aklım havalarda ya ne kaybedersin? o zaman bir ankette biliyor musun? Ben de kaybedebilirim dedim. Onu dedim kaybetmenin de var olduğunu anladım evet. ve kaybetmeye başladım. Peki kaybetmek kaybetme hakkındaki hiçbirimiz şey yoksa sürekli kazanan olabilir miyiz? Olabiliriz. Muhtemelen sürekli kazanan biz oluruz zaten. Çünkü kaybetmeyi bilmiyoruz. Yani yaşasak bile bilmiyoruz. Evet. Yani hiç kapalı bitiyor. Evet. O zaman intihara ne gerek var? Hayır. Bayağı kapalı bitiyorsun intihara. Ne gerek var? Yani. Ne gerek var? Yaşamaya ne gerek var? Sigara için. Yemek için. Ha. Sevmek için. Mutlu olmak için. mutsuz olmak için. Acı çekmek için. Üşümek için. ısınmak için. Terlemek için. Hasta olmak için. Terlemek için. Şey zaten orada. Sıkıntı orada. Benim itiraz ettiğim, benim muhalefet olduğum kısmı orada. Abi. Hangi sen de terliyeceksin. Aleyemde olan kısım aleyemde illa terlersin. Nereden ne, hiç? Sen mutlu terliyim diyor. Evet. Niye hiç tanımadığım, hiç haz etmediğim, hiç hoşlanmadığım, ola karşı hiçbir şey hissetmediğim benim kollarına terliyim Alır. Ona atmak kendiniz mermasın ya. Biliyor musun? Yani. Var lazım bir şey? Var ne bir şey? gelmiş bu arada. Evet. Aç aç. Aç çalıyor öyle. Aç aç. Onu netiştik şey hakkında var. Aha, bu şarkı ne? Carlos sandım yani. Tamam. Bu şarkıyı bizden uh, bir çok yakın bir arkadaşım istedi. Ona yazın. Cezartı Her zaman olan bir zevktir. Müstehcen ama farklı bir zevk duymuyor. şey şarkı aralarında ben tutumlu sarsam haa olabilir n'oldu? Aliye Aliye taya beni geldi Aynen. mi? model vardı sanki bu arada ya ne? model vardı sanki bu arada model kalsın abi model biraz sonlara kalsın hatta model çünkü dinleyeceğim ben de. Ya geçen... Abi... Bakıyorum işte... İtalyar üzerini biraz araştırma yapacağım. Şurada birkaç not var hatta. Hmm. Geçen öğledi. Haa geçen gün Geçen yayında söyledim mi anladın mı? Yayında söyledim. Yayında değil mi? Kayıtta var ses kaynağı var ama yayında söyledim. Tamam. Bir toku. Evet evet. Kanan İnce. 22 yaşında mıydı? 22 yaşında. Dur bakayım istersen. Bak bak. Bak işte. O, onlardan anında. 22 önce. yaşında. 21 A 11 Ağustos 1992. Kadıköy'te mi? 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de bir... Ee, Kaldı Otel Adası'nda. Otel odasından atlayarak intihar ediyor. Tam 22 yaşında. 22 yaşındaki bir adam intihar eder? İlk yaşında bir adam ne için hayatına son olur? Aynen öyle. Adam. Adam. Herkes değil adam. Ve şair. Ve yazar. Ve iyi de bir şair. Ve iyi de bir şair. Ve adam. Bence 22 sene ona yetmiştir. 22 sene her şeyi satılmış mıdır? Bunu Evet. 22 seneye ben bu kadar yaşadım yeter demiştir ya da ben bu kadar çektim yeter demiştir. Ya yetti nasıl zaman ya? Ne zaman tam yeter diyebilirsin ki? Daha fazla ben çekersem ölürüm deneyim ama onu yeter. Daha fazlasını çekenlerdir ki. Her zaman daha fazlasını çeken vardır, evet, o fazlasını çeken vardır ama sen kendin onu göremezsin. Daha fazlasını çekersem ölürüm en azından şimdi öyle ona ben karar vermiş olayım. Güçlü olan ben olayım dersin. Evet. evet. Benim kızdığım noktada şu. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Senin dışın, sen artık yoksun. Ona hiçbir şey söyleyemezsin, o da sana hiçbir şey söyleyemez. Dünya artık yoksun ya. Hani... Evet. Arada kalanları düşün ya. Yani. Artık yoksun. Ama... Bu, hiçbir şey değiştirme. En yani önce kısmı ya var olmanın bir etkisi yok yani hiç var olmasaydım bir şey kaybeder miydik onun da bir şey yok hiç var olmasaydım ben Hı. ne kaybederdim hiçbir şey ben mi evet şu sohbetleri kaybederdim bir elini kaybederdim birkaç paket sigara kaybederdim üç beş fincan kahve ...ve o kadar da çay kaybederdim. Kaybederdim. Ve bunların hiçbirinin farkında olmadın. Evet. Öldükten sonra nasıl olacaksan... ...doğmadan önce de öyle. Yani... ...ne bileyim hani... ...hayatında bir sürü karar veriyorsun değil mi? Bir sürü. Bu verdiğin kararların her biri sana ayrı bir yol açacak. Kimisi, iyi, kimisi, kötü. Bir yolu seçiyorsun ama diğer yolda neler olduğunu hiç farkında olamıyorsun. Hı hı. Kötü olan nokta olur. Seninki de bu işte. Sordun ya bana, hiç farkında olmayacak. Bu kadar şeyi kaybettim. Acaba şu ana kadar neler kaybettik kaybettikleri düşününün aşkına. Her gün onlarca farklı karar veriyoruz Değil mi? Mesela, Haziran'a değil de Tunge'ye tutsak, belki birkaç farklı hı. insan. Haziran'da. Ne? Haziran'da. Evet, Haziran'ı yiyelim ama o daha vazgeçmiyoruz tabii de. O da bir karar sonuçta. En nihayetinde o da bir karar. Yani ak, eve geldiğimde aklıma gelip seni aramasaydım, bir kafe varmış çok güzel diye, o öyle kalacaktı. Ben onu unutacaktım. Evet. Sen onu unutacaktın. Aslında bunlar... Çok küçük şeyler. Evet, o küçük şey, evet. şeyler. Küçük şeylerin... Evet ya, ben... Bugün mesela iki kere gittik abi. <gülüyor> İkinci gidişimizde hiçbir şey içmedik. Artık Aynen. aileden bakıyorlar. Aynen, Aynen. öyle. Ya. O kadar içeride oturduk. Onlar filanlar. Bir şey fark ettim biliyor musun? Hani o kadar aşis seviyorsun onlar. Herkes en az benim kadar yaralı. Evet. Evet, en azından benim ulaşabildiğim kısım iki bin, üç bin tane adam, kadın benim kadar yaralı. Evet. Ve bu benim sadece ulaşabildi kısım. Muhtemelen ben sadece bunun binde birine belki yüzde birine ulaşıyorum. Bu kadar büyük bir kısım, bu kadar büyük bir çevre, bu kadar büyük bir rakam. Düşünsene 10 bin, 20 bin, 50 e, bin, Neden birbirini mutlu edemez mi? Efendim? Neden birbirini mutlu edemez mi? Ya birbirini mutlu etmek istemiyor. Ben birini mutlu etmek istemiyorum şu anda. Biri beni mutlu etsin istiyorum. Onlara da aynı tamam. şekilde düşünüyorum. Ya bitti zaman. Hayır, milyar, hayır. 100 ben 100 şeyden milyar milyar bahsedeceğim. Ulan ben, ben diyorum ya, Yeli milyar farklı insan varsa, Yeli milyar farklı dünya var. Var olan yedi milyar dünyadan biri benim, var olan iki yüz bin depremden biri benim içimde yaşanıyor ama iki yüz binde birlik bir payım var bu dünyanın sarsılmasında. Ben neyim ki diyorum o zaman. Senin çektiğin acele gidiyorsun diyorlar. Evet. Hmm. Burada Tamam. Evet. evet. Zaman diyorum ya zaman. Ne evet. zaman? Bak orada bir kol saati duruyor. Hm görüyorum. Şu şey var mı, değil mi? Beraber yaptığımız yemek falan da. O kol saati. Ne Yok Ne Yoktu sanki çerçevesi falan ama Alsançak'ta düzeltmiştik. Hm. Olma. Evet. Ha. Büyüsüme kaçtı. Yok büyüsü kaçmadı. Bir şey hatırladım. Alsançak'ta o saati. Bir üçüncü kişi daha var bunda sanki. Hmm. Hmm. Bugün bahsettiğim de oluyor, değil mi? Evet, evet. Hı -hı. Zaman diyorum ya zaman. Çok güzel kol saatleri alıyoruz. Bilmem kaç liralık, bilmem kaç bin liralık. Kol Bilmiyorum. saati Bilmiyorum. kol Bilmiyorum. saati nasıl? Bir ayın bir yıllık kazancıyla eşit miktarda de paraya değer oluydu ki. Zaman diyorum ya zaman. Zaman değil hapishane. Ah, Kol saatleri bizim kolumuza taktığımız pahalı, caf caflı kelepçeler. Zaman diyorum ben zaman. Hayko. Ayba cepin. İzleyin istiyorlar Ben gideyim. Bir yayın çalışmalıyız, Siz isteyenizi çalışalım mı? <gülüyor> ne oldu? Burayı bir yönden lazım. Hadi ya. Kardiyo çete. Bakayım. <gülüyor> Admin, bin <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Aç sen aç ee, Hayko cepkinden ben gideyim indir İndir Ben gidiyor Ben gideyim Ya bir kere de trollemeyin ya Bir kere de trollemeyin be Allah'ım ya, ne biçim insanlarsınız siz ya? Sorulur mu? Bilsen tezer, Maxi Perel transferinde son durum ne? <gülüyor> Bilsen tezer mi canım? Maxi Perel transferinde son durum ne? Of. Ya. Yani ne biçim bir ya ben. Kimden haber ya? Hayır ben şu anda senden çeliştim biliyor musun sen Hayır. böyle... Allah Allah, bu adamla bunu yapıyorsam anlamadım. Ya çok... <gülüyor> çok şey duruyordu orada ya. Pislik ya. Ya bak... Diyor ki... Birileri hep ağlar. Birileri şaşkın, birileri özler birileri... Çok bıkmış. Birileri hep mutsuz, birileri çok üzgün, birileri suskun, birileri ilgiye ihtiyaç duyuyor. Birileri mecbur, birileri hissiz, birileri hissediyor. Birileri kurşun, birileri kalkan birileri aşık. Birine, birileri mutlu gözüküyor, birileri çok yalnız ama kimse mutlu değil. Anırtanlar var ya. Hayır işte. Yemek takip adam mı? Hm. salon. Anırt salon Faltoğum gibi. Tam sarmalıkmış ha Ta paketi. Bu arada yeni mi ya? Hiç, ben bir tane söyleyeyim bak Hüsağına saygın Ne sihir Sen Bayağı İçmiyor muyuz Ne? Gel dönelim buna Ona mı? Ha. Onu dönemeyiz O dönülmez <gülüyor> Öğlen miyiz? Evet. Bunun böyle bir şey öğlen demiş de demiştiniz sanki ya. Böyle akşama doğru sanki. Öyle. Evet o beni şaşırttı. Bu şaşırtmış. Bu da şaşırtacak. Öyle mi? Hı hı. Evet. İnşallah şaşırtmaz. Şaşırtır. Pardon. Bilinçaltı işte bak. Bilinçaltı inşallah. <gülüyor> Biz az önce yine mi <Gülüyor> ya model var bence. onu oh, no. sayıyor mu falan sinemadan mi ekle? Bir sürü mirasın. Kaldı şey geldi mi mu? Da alıyor. mu? Hayır. Nasıl 4 Bir gibi bir Evet. Tamam yok var biraz Şimdi... Hep şundan bahsediyoruz. Yani biz hak ediyoruz diyoruz. Biz böyle bir aşkı, böyle bir sevgiyi. Biz böyle sevdik çünkü diyoruz. Dengeye inanıyoruz çünkü. Evet, ama gelmiyor. Değil mi? Bir de henüz gelmedi. Yani geleceğini de pek zannetmiyorum. Ben de zannediyorum. Git diyorsun ya, olmuyor işte git demekle. Her şey önüne gidemiyor insan. Ben de sana seviyorum mesela, sevebiliyor musun? Cemal Süreyya yazmış. Cemal Süreyya, dediğim gibi önler şimdi şimdiden. Aynı arkadaş. Aynadan arkadaş çalabilir misiniz demişler. Arkut demiş. Hatta Arkut'a da buradan selam. Ne ben? Kıvırcık kardeşim benim. Kimden ne demiştin? Aynı arkadaş. Aynı arkadaş. Çalalım. Bir hikaye anlatayım o zaman. İki sene önce Ankara'dayım. Ve e, çok güzel giden bir Çok güzel gidi. Çok seviyorum. O da beni çok sevebiliyorum. Gel zaman, git zaman... Biliyorsun benim bir siyah dosyanım var. Benim sahne kara kaplı. Evet. Ben bu siyah dosya... Siyah dosyanın içine yazdığım, çizdiğim falanları, filanları dolduruyorum. Yine yazdım, çizdim, ettim. Gittim kızın yanına. Bir ara ben kaptım, gittim, geldim. Sonra ben İzmir'e gittim. İzmir'e geldim. O, Ankara'da kaldı. Bir ay falan sürdü, benim gibi belki. Ee, konaklanan. Konaklanan. Bir ay sonra dönerken, biz ayrılmışız. Benim yeni haberim oluyor. Ben o defteri kapattım. O kare kaplı, siyah defteri kapattı. O dosyayı kapattı. İki sene ya, iki sene bile kolay. İki sene kimsenin gözüne bakmıyor. Dili tutmadım. tutmadın? İçine işlemedin. Kimse de benim içine işlemedi. İki sene sonra. Bir adam geldi. Geçecek hepsi dedi. Zaman dedi. Falan dedi filan dedi. Sen de ne dedin? Her şeyin de ilacı zaman dedi. Ben de bir siktir git ya dedim. <gülüyor> sonra evet dondum. O siyah dosyayı açtım. İki senedir ilk defa. Bir mektup vardıysa. Siyah bir zarfa konmuş bir mektup. Ee, i̇şte o zaman geldi. öyle. İki sene öncesinden yazılmış bir mektubu. ilk defa yazdım abi. O kadar uğraşıyorsun, çabalıyorsun, hayatına devam etmeye çalışıyorsun. Evet. Ufacacık bir şey, ufacacık siyah, ufacacık siyah bir şey seni en başa döndürebiliyor. Evet, derler ki, her şeyi yırtıp alabilirsin. Ama bir gün, bir kitap içinde saklanan mektup ya da fotoğraf sana tek el ateş eder. Analar ölümsüzdür, sen değil. G. Aydemir. Onlar ölümsüzdür. Sen de yani. Bizim bahsettiğimiz unutmak, iyileşmek... Yalan. Yalan. Bir insan iyileşebilir mi? İyileşebilir. Unutabilir mi? Hayır. Sadece üstüne sünger çekebilir veya tahta üzerine çakamış bir çivi yerinden sökebilir ama o, o iz orada kalacak. Evet. Ayna arkadaşı... Gönlüyor musun? Şu an çiolur ayna arkadaşı. O zaman dinleyelim. Okuruz, sen yollak e, Erkut okuruz. Hatta şimdi bir tane ben seçeceğim, ben okuyacağım. Orhan Bey'den. Vuuu, kitap. bir hoş değil. Genel olarak. 1994'te, 15 Nisan'da. Amcama hediye bulmuş. Türkiye'nin kitabı aradığı bana hitap eden bir ama içinde bir şiir var ki gelivenden oluyor. Tabii kitabın ilk 40 sayfası, garip bakımının onun sözüyle üstlenmiş. şairler sevgililerden meter. nedir bu adamlardan çektiğim olur mu böyle bütün bir geceyi bir mısrağının mahremi içinde geçirmek dinle bakalım işitebilir misin türküsünü damların bacaların yahut da karıncaların muğday taşıdıklarını yuvalarını beklesem olmaz mı Güneşin doğmasını, kullanılmış kafiyeleri yollamak için kapıma gelecek çöpçile. Deniz kenarına. Şeytan diyor ki, aç pencereyi. Bağır, bağır, bağır. Sabah kadar. Aç pencereyi. Bağır sabah kadar. Bağırmak daha ıtır mı seni şu an sence? Evet. Allah kadar bağırma. Evet. evet. Neden? Neden? Rahat yapmaz mı? Bilmiyorum. Yani, mi? peki neden yapmadın? Neden mi yapmadın? Sosyal medeni cesaret. Sosyal medeni cesaret? Sende var. <gülüyor> Bende var. Haa. Ee, Evden ıtırmak e, istemiyorum. <gülüyor> Bu da sosyal medyamin de sahipti. Hmm, yani dayanatılmak istemiyorum. Tamam. Ağlamayın mı? de öyle. Ağlamayın mı? ya? Hmm. Ah, Bugün nasıl kalsın? Gidiyorum ben ya. Hadi ya. Ağla bir doldu gözlerine. Ya o şeyde... Dumanın etkisiyle zaten. Öyle mi? Bir yandan duman, bir yandan atan, of. Sevdan beni. Terk etmedi sevdan beni. Aç kaldım. Susuz kaldım. Hain. Karanlıktı gece. Can garip. Can suskun. Can paramparça. Ve ellerim. kelepçeli, Tütünsüz. Uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdan beni. Sevda terk eder mi senden? Ee, sevda terk etmezler. Bazen terk edilirsin. Ama sevda adım değil. Kişilikten. Bir kişi tarafından. Genelde beş harf zaten. Evet, genelde beş harf altı. Hani dört de, dört de olsun. Üç de olsun. Her ikili bir şey yok zaten. Var. Var mı? Var. İki ya, var? Var, bebe. Var, bebe. var? Su. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Beş harfli ama genelde. Beş, Beş, harf. altı, yedi... Tamam biliyorum her hafta var. kelime var. Sekiz de bulsun, on da bulsun. On var mı ya? Neyse tamam. Abdullah. On mu? Bilmem. İki, dört, on, sekiz. On da ama evet. Sen hiç bakıyor musun bir şeyde? Az önce baktım inanılmaz düzeyde ilginç bir muhabbet dönüyordu. Bir daha açmayayım dedim. Açmıyorum. Hala mı? Ha? Yeni Hı. yeni mi? Hala aynı mı daha beter? Öyle mi? Çok daha beter. Kanetli. Orası temiz keşfetmemelerini olmalım. Yani <gülüyor> öyle geleceğin hiç gelmesin ben sana söylüyorum. Evet. Röllerinizle. Evet bir şey daha geldi. Ne gocu. Yalnızlık öylesine bir çizgidir. İki nokta arasında kestirme. Kahveyle ev. Ayakların seni yürür. Sen ayaklarını yürürsün. Bağrına bir sancı yapışır. Düşersin yere. Kaldırırlar. Bakarsın yüzlerine. insanlar Demek ki sen hala aşıksın. Kendime değil elbette. Eyvallah. evet Eyvallah. Ya şiir güzeldi. Güzel, <gülüyor> sigara güzel, çikolata güzel. Ya bizdeki eksik nereden? Ne yani eksik Ya o, o eksik şimdi. Mutluluk derim oradan yine. Hayır yaşıyoruz. hayır mutluluk değil. Neden mutlu oluyoruz. Çünkü fazla düşünüyoruz. Yani anı yaşıyorsun Yani. Karboli. <gülüyor> yani iyi de yaşatmıyorlar değil mi anne Aynen öyle yani bir sürü şey. Evet. Asa, evet. Dost kazı. Evet. Aynen dost kazı. öyle. Dost kazı sosyal fahişe ya. Girer. Girer Girer. Nasıl girer? Ben senden daha üstünüm demeyin başka bir yolu. Dost kazı. Evet. Sadece egosalı yani. Aynen, Aynen öyle Ya çok ilginç değil mi? Niye? Ya tamam şimdi ...birbiriyle ilişkide olan iki insanın birbirine e, kazık atma durumunu, durumunu anlayabiliriz. E, biraz, biraz hoş karşılayabiliriz ama dost olan iki insan birbirine neden? Şimdi şurada yanlış düşünüyorsunuz. Bir ilişki... Bir ilişkide olan iki insanın birbirine kazık atmasını biraz hoş karşılayamamak. Çünkü onlar, bir ilişki zaten ilk önce dostluktur. Bir ilişki dostluktur, tamam ama bir ilişki, her ilişkinin bir... sonu var dedik, o... Son zaten kazıklarla bitiyor. Ya, evet ama dost olmadan bir ilişki olmaz. İlk önce dost olacaksın. Yani, ya, ya ben isterim ki sevdiğim, aşık olduğum kadınla da böyle konuşabileyim. Ha. Ben Çünkü misiniz? ben dostumla böyle konuş. Seni ona bağlayan güzelliğinden öte, kişiliği ve zaten konuşması olmam. Evet. evet. Ah. Ay. Ben asla bir kazı hoş karşılamam. Hiçbir türlü bir kazı. Yani özellikle güvenliğin bir tarafından hatırlıyorum. Yani kazık burada biraz pişe kaçıyor da yalanı. Evet. Dolandırıcıyla. Hilili, düzamazlı. Yalnız fark ettim mi? Böyle şeyler hep bir beklenen şeyden veya kişiden oluyor. Mesela kazık demeyeceğim acı çekiyorsun, Hı -hı. kişiden, Hı -hı. adam olamamış bir kız da. Biliyorsun çekeceğini, Hı -hı. devam ediyorsun, çekiyorsun eyvallah. onun bir dost var. Evet atacağını biliyorsun. Sonra ondan da dost kazığı yiyorsun. hadi çekiyorsun. Yani bu acıların ortak noktası aslında düşününce hak ediyor muyuz diyorsun. Böyle bir şey olacağını biliyorsun sen. Yani ilişki için ne olmayacağını biliyorsun. Sana ne çektireceğini biliyorsun. Dost için de yani aynı şey. Sana kazık atacağını biliyorsun. ama devam ediyorsun. Neden? Şimdi birincisi ııı e Olayı biraz açayım Aç. Ya da açmıyorum. Aç valla. Açayım ya. acele aç, aç aç. Açayım. Tam böyle şehir bir tanem. İşte. Çok güzel Gel gelelim ki burada iki karakter var. Mike ve Duck. Biliyorsun ha. mi? Evet. Mike benim tabiri caizse yoldaş. Götümü siken yoldaşım. Bak Mike sayesinde tanıştığım herhangi biri. Daha sonra yakınlar Ve bir de şey var. Aa, Jennifer. Jennifer, Şehir Monarchsı'yı yukarıdım. Ben Jennifer, Mike sayesinde tanıştım. Telefonu arasını ona aldım falan der, filandır. Sonra bir gün oturduk. Mike tuvale gitti. Ben de onun telefonunu karıştırdım. mesajı baktım. Geri baktım. Ve evet. Evet. Evet. Evet. Tansiyeti beni çağırırken de konuşuyorsun ya. Yani. Evet. oldu? Dak. Duck, abi. Duck'ın var mı? Ne? Duck'ın suçu yok ya. Yani. Yok. Mike tanıştığı diye böyle soğuma. Evet öyle oldu. Çünkü aynı zamanda abi, çok yakınlar. Bunun önüne de geçeceğim. Hayır. Yani ne diyeceğim adama. Ya abi, abi. Ne denir ki? Ya yani ne, ne diyebilsin ki? Söylesen. Abi, abi böyle bir. Kişi Mike der. Yani biliyorsunlar. Evet. Gerek yok der Jennifer için. Evet. He bitti. Ya ben zaten kızda değilim. Sen Mike dersin Evet. Onda da değilim aslında. Ben sadece bendeyim. Ben nasıl böyle bir şey yapayım. Neden gördüm? Evet ya nasıl göremedim. Ya gördün aslında gördüm. Ya aslında... Ya çekilen her eti eti gibi sahip. önceden gördün, öngördün yani. Tahmin ettim sadece. Görmedim. Bekliyor muydum? Ama bir ihtimal vardı. Yani Olabilir diyordum. Ama beklemedim. Olmadığında... Aa, ne derler? Derler işte. Hatta atan der. Hayat <gülüyor> Kapattığım kareden gol yedim. <gülüyor> Yaptık yani genel olarak böyle. Basit goller yedik. Evet bak o da var. Basit goller yedik. Çok basit. Çok basit goller var. yedik. Defans açı bırakmayacaktık. Ne yapalım yani? Ölelim mi gol yedik ki? Maçı mı bırakalım? <gülüyor> Yok savaşacağız abi. Yani çıkarıyor. Yani tamam da sen böyle sürekli yenik modunda maça girmeye çalışırsan zaten kaybedensiniz zaten. Kaybedenim zaten. Tam kaybedensiniz zaten de kaybedenim dediğim için kaybetmeye devam ediyorsun. 1 2 3 gol yemişim yani. E, tamam. Az önce de savaşacağım dedim. 3 gol yedim. Savaş çıktı. 4'ü tutamadınız. Atarsın. Abi saçma mı tabii. Ya şimdi, bırak şu futboldan düşünmeyin. Ne kadar dibe batmış olursan, ol, bu bir bataklık değil. Çırpındıkça daha dibe batmıyorsun. Tamam, çırpındıkça daha dibe baktığım durumlar ama var, var ama... ...genel olarak hayat böyle değil. Çırpındıkça yukarı çıkmaya Nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Gördüm, deneyimledim, tecrü tecrübe ettim diyeyim. Ben de bir miktar deneyimledim, tecrübe ettim. Yani... Batmış olman asla çıkamayacağın anlamına gelmiyor. Evet ama çıkmış olman da bir daha batmayacağın anlamına gelmiyor. Evet ama en azından çıkmışsın. Batık durumda değilsin. En azından nasıl çıkacağını tekrardan biliyorsun. Ama sen böyle ben zaten batmışım çıksam ne olur dersen... ...batmışsındır. Battım zaten. Çıkacağım ama bir daha batacağım. Bir daha çıkacağım bir daha batacağım. Hayat böyle. Ama baktığımı da kabul ediyorum yani gerçekçi o konuda Güzel güzel güzel güzel kaybettim Kan kustuğum güzellikle O zaman bence Kaybetmeyelim artık ya? Nasıl ya? Baya Hayır nasıl yani Baya Nasıl olacak bu O zaman bundan sonra bir şeyden şüpheleniyormusun Umu, e, ummadığın dağlara kar mı ya neydi o? Evet. dağlara kar yağacak gibi hissediyorsan terk edeceksin o Salak Falak atasözünde diyor ki ummadığın dağlara kar yağar. Tam işte onun Ummadığın tam dağlara. o durumu kontrol edeceksin. <gülüyor> Ya. Kar yağın gibiyse tak edeceksin. Yani bağlayamadım. Saçmalama ya. Bile bile daha da desi da dediğimde. Anladın İnsan bazen elinde olmuyor ki. Ya elinde oluyor, göz ardı ediyorsun sadece. Evet bak orada arkasının elinde oluyor, göz ardı ediyor da bazen göz ardı etmek için. Neden güzel darletmekle hiç çıkardın ya? Çünkü diğer ihtimal daha güzeldir. Düşük de olsa daha güzeldir. Her şeyin yolunda gideceğini olmak hmm. Hep söylerim buna. Hayat... E, hep bir şeyleri yoluna sokmaya çalışmakla ve hiçbir şeyi yoluna sokamamakla bir şey. Çırpınmakla çıkamamak yani. Evet. Çırpınıyorum da çıkamıyorum yani. Benim yakından benim ee, isyan ettiğim, benim muhalefet ettiğim noktada bu işte ya. Peki ya çıkmışsan ama kendini hala batmış gibi hissediyorsan. Yani yani o kadar... Biri bana gelsin desin ki sen çıktın. Bak ya, gör artık. O kadar alışmışsın ki çünkü. Kaybetmeye, dibe vurmaya. Normal halini unuttun değil mi? Eski halini, zira yaptığın halini veya stabil halini. Ha, ha, zirve yaptım. Unutmadan. Ama stabil halini unut. Ha. Sen zirveni unutulmaz zaten. Neyden konuşacaktık? Ney? Neyden konuşacaktık? Nasıl yani? Ben bir şey mi belirlemiş? Işte. Hayır, belirlemedim. Ya, konuşacak bir şey mi kalmayalım? Diye. Hayır. Ne diyorsun? Anlamadım. <gülüyor> ne diyor nın? <gülüyor> Toparlayamadın mı? Tamam. <gülüyor> Senin aklında bir şey mi vardı konuş şunu Şu an konuşuyoruz, böyle hatırlamaya çalışıyoruz. Evet. evet. Kırılmıyorum ben. Ya. Çal şakı çal. Göksel. Sen ne diyorsun ya? Ama ne bileyim ya. Tikanıp kalıyorum hiç hoşuma gitmiyor ya. Şu çırpınlık çabotuyorsun işte. Atahan öldürdü beni bugün ya. Karan izinler şansı Olmuyoruz ki, hiç o sebebi. Connect'dan Beni de çıkaracağınız mı radyoya? Ne konuşuyorsunuz siz ya? Değişik. Açmışım yanlışlık lan, dalmışım öyle. Allah Allah ya. İsraf ya. Zaman değerli de bir faydalı kelam edin. Troll. da through charm'la lan. 2 milyon görüyorum şimdi. şapka, hmm. fişley, ee, biraz sena, biraz. Grama, gram, gram, gram. İdiyar ee, ee, e, tüm kilit dinleyicilere, evet. kemik kaldır. Kemik kaldır. Aslında öyle bir şey miyorsun? Kemik kaldır bir grup açıp... <gülüyor> <gülüyor> Dinleyenler kim bu? Ya. Yeah. Öyle yapmayı, öyle yapmayı düşünüyorum aslında da. Hoş oldu aslında Şimdi şöyle olur o zaman, hani bayan dinleyenler, erkek dinleyenler. Ne bileyim çıkar ya naradan birkaç tane çürük. Ya... Her meyve sepetinde birkaç tane çürük olacak. Ya bütün meyve sepetini bozmasın diye mi kalsın o Olabilir. Yani... Zaten o gruba giren insanlar bunu düşünerek gelecekler. Evet o pek tutmaz bana duyguluk. Ben şeyi düşünüyorum ya, bu yalnızlık ı ısını. Aa, dur ona ne demişti en son bıraktık öyle. Yalnızlık ı ı Üç ı ve üç nokta. Evet. Her hece başına ı ve nokta. Evet. Ne yapacağız o yalnızlık ı ısını? Yalnızlık ısını, aslında birer litre şarap o. Sahi demek istik. Güzel, güzel. İzmir'de olan var mı? İzmir'de var tabi canım. İzmir'de olanlar ulaşsınlar o zaman bize bir yerden, Twitter'dan. Yani yalnızlık ılsı yapacağız. Yalnızlık ılsı yapacağız. Böyle birleşip Mor Park'ta ya da sahilde ya da ne bileyim Şemrak'ta. Doğal Sancak'ta. Doğal Sancak'ta. Daha karar vermek Ahsancak gerek. Daha Sancak, Karşık'ta. Evet, Muhtemelen Karşık'ta olur. Hatta Şemrak olur. Hmm. Şemrak çok güzel. Gittim için. Çok güzel. O yüzden aradığınız gibi bir yer. Ağır yani, Bir değil o zaman yani. Bir ee, ee, böyle bir garip? Nasıl bir Ya. oldu yok ya. Vallahi bir yarada. Ama insan ağlamak ister. Ağlayamaz. Ağlayamaz da. Ben böyle böyle ağlamak istiyorum. Ağlayabiliyorum böyle böyle ağlayabiliyorum. Ne? Seni engelleyen mi? Ne? Bilmiyorum. Ama ağlayamam. Sana iki doz atay yazıyorum. Aa atam. <gülüyor> o ağır gelir. Artı akımasız sen. O oluyor yani neşe terpesh oluyor yani. artık böyle böyle ağlayamıyorsan da çık git yani ne diyeyim sana evet evet böyle böyle alayamıyorsan şimdi ne diyeyim evet olmaya devam et evimdeki kendi evimde. Olmaya devam edeceksin işte. Çek git dediğim ama. Eğer seni ağlamak kurtarıyorsa ve ağlayamıyorsan o durumda. Evet. Ne eksik bugün ya? Tadını yok. Aynı Aynen. Mi? Bir şey var eksik yani. Bir şey Çay mı eksik? Onları çünkü. Sigara, balı yalan var bu arada da artık çekmeyi biliyor musun? Adıyaman'ı çalalım ya. Bakadın mı? Bakadın. Ama adıyaman üstüne güzel adıyaman, güzeldir adıyaman, adıyaman üstüne güzeldir yani Biz Adıyaman'ın ilk sırf Adıyaman'ın çalacağız yani. Evet, evet. Adıyaman'a gideceğiz ya. Adıyaman'a adıyaman gideceğiz, Adıyaman'ın adıyaman çalmadan gelmeyeceğiz. Tabii. Evet. Ne çalacağım? Haram geceler. Eksik bir şey mi var? Aç eksik bir şey mi var? O altta çalsın, sonra haram geceler çalsın. Şey var Biraz bolsa kalamaz ki. Sence? İyi yaz günü. Evet. Ama muhtemel 30 derece. Evet. Gün batıyor ya bir asfalt yol, yanda a, step, a, önde güneş, arkada güneş sarısı saçtı, batıyorum, batıyorum, batıyorum, batıyorum, gidiyorsunuz. Artık hayalindeki vasıta neyse olmaz. Bisikletle, atla, uçakla, rotonda motorla, vapurla, jiple, her neyse işte, ATV ile. Bunun var olma ihtimali, olasılığı. %1 milyon. %1 milyon. Rastgele bir rakam söyledim. %1 milyon. Kesinlikle olur diyorsun. Hayır bir bölü bir milyon işte, yani söyledim. Milyonda bir. Ama. Şöyle bir şey var ki, 100 bölü 1 milyon dedin yani, evet tamam, mantıklı. Hı -hı. Ama şöyle bir şey var ki, bizim hayatımız, varoluşumuz, var varoluşumuz tamamen tesadüf üzerine dayalı. Yani hayatında yaşayacağım veya yaşayabileceğim veya şu an yaşadığım herhangi bir olasılığı, pardon olayı olasılığa dökemez herhangi bir anıyı, bir kişiyi olasılığa dökemezsin. Tanışman tesadüf olabilir. Ama olasılığa Ama Sen diyebilir misin? Ben işte şu kızla, şu kadar olasılıkla çıkacağım, şu kadar olasılıkla işte kötü gidecek, olmayacak, posta kavga edeceğiz diyebilir misin sen bir kişi için? Ne? E tutacak mı? <gülüyor> subject. Tamam. Sonuncuya bunun olur demiştin değil mi? Bununla olabilirdi. Evet. Oldu. Olabilir demek olmaya da bilmeyen demekmiş. Tamam da o zaman başka ihtimal bırakmış oluruz zaten. Ya olur ya olmaz. Zaten başka bir ihtimal mi var? Olur gibi olmaz, ya olur ya olmaz. Olur diyor. Başka ihtimal mi var? Ya olur ya olmaz yani, bir şey ya vardır ya yok ki gibi. Olasılıkları dökemezsin bunu. Dökersin abi. abi. Dökemezsin ya. İnsan olasılıkları nasıl dökebilirsin ya? Davranışlarından. İnsanı. Evet. Ya insanlar çok tahmin edilebilir değil. Sen bir insanı ne kadar tanıdığını düşünse de hiç beklemediğin şeyler yapabiliyorsun değil mi? Ya da beklediğin bir şeyi yapmıyor. Aynı şekilde, emin olduğun şeyi de yapabiliyor. Yani bir insanın davranışlarına olasılığa bekmek imkansız. Çünkü çok fazla etken var. O da o anki ruh hali. Yani insanın davranışlarını geç, ben öyle bir manzaranın var olma ihtimali ve bunu benim yaşamımı bu ihtimali merak ediyorum. Nasıl yani? Ya daha demin çizdiğim manzara işte ya, bunu da falan filan. Öyle bir... Ee, sen o kadar bir muhteşem uyumlu arıyorsun ki o muhteşem harbiden... Muhteşem uyumlu, uyumlu. Gün batıyor. Tamam gün batıyor. Ben motor Favori aracındasın. M motordasın aracındasın. çok mükemmel bir Mükemmel bir, hatun. bir hatun yoksa o... Sadece sarı saçlı olması yeter benim için. A az attığın yanı olsun. Evet. Abi mükemmel bir atın dediğim ben beğenirsem mükemmeldir. Benim beğendiğim. Mükemmel olmasına gerek yok Ben beğeniyorsam zaten mükemmel. Onu mükemmel yapalım. Benim zaten. Ama orası öyle. Ee, burada olmayacak olan ne? Burada olmayacak olan... Hayır, benzin mi almayacağım? Ben benzin ben... almayacağım. Burada olamayacak olan, senin bana bunun olasılığını sorman. Bu. Sen kafandan bir olasılık kurmuşsun. Olacak mı? Ben sana şu kadar olmayacak dersem... Sen ha bu kadar olmuyormuş deyip devam edeceksin değil mi hayatına? Hayır. E ne yapacaksın, niye soruyorsun o zaman? Ne merak ettim. Acaba ne kadar olurmuş? Olabilir abi. Ama böyle olasılığa döküp böyle acaba olurmuş ya şu kadar olur şu kadar olmaz dersem olmaz. Sen olmama şeyini hesaplıyorsun çünkü. Evet. Anlamıyoruz birbirimizi değil mi? Evet. Niye böyle diye. Sağt kaç? Yirmi iki on yedi. İyi yapalım. Beş dakikadır. Hı -hı. Ne yapalım? Çay mı içelim? Çay sigara yapalım. Yapalım. Yirmi iki, yirmi iki de Bir haram geceler çalacağız. Bir sen ona aşıksın çalacağız. Of. Başka ne çalacağız? Bu kadar kaldı ya. Daha ne çalalım? Hı -hı. Bazı çalsın mı ya Çalmıyor bir kere mi? Kime var bir kere mi? Bu haram gelen... Açılmıyor mu acaba? Açılmıyor. Bir listede var diyeceğim tabii bu. Deneyim mi şimdi? Ben Dindirik bir tane. Hı. Değil ya? Peki şey hakkında ne düşünüyorsun? Senin sayende senin etkinle yükselmiş herhangi bir sosyal olarak yükselmiş? Hayır ya, hem sosyal hem maddi olarak. Yani. Sen yükseltmişsin. Mutlu olur abi Hayır. Mesele şu yani, sen yükseltmişsin. Ama sen olduğun yerde kalmışsın. Evet, sen olduğun yerde kalmışsın. Sen, sen hala sensin. O e, beş, altı basamak yükselmiş yani. Tamam da sen bir insanı e, yükseltmek istediysen, e, yani ne bileyim, onu hesaba katmışsındır yani. Yine, yani Böyle senin gibi birkaç bin kişi. Birkaç ünlü bir kişiden. Mesela en basitinden Elif Şafak. Hı -hı. Ya da... Ayşe Kulü. Biz ünlü ettik çoğunları. Öyle, özellikle Elif Şafak. Sosyal medya ünlü mesela. Evet, evet, evet. Ne kadar mutlusun öyle birinin... E, zirvede, yani top temde bulunmasına. Şahsen Elif Şafak hakkında pek olumlu şeyler söylemeyeceğim, pek beğenmiyorum kendisini. Sen beğeniyor musun? Elif Şafak'ım. Evet. Evet de beğenmiyorum. Elif Şafak'ın öyle bir insan. benim etkimle mi? Hayır. Elimde olsaydı e, giden etkiyi sınırlandırmak ister miydim? Ona da hayır. Abi demek ki, harbiden bir kesim var bunu yükseltmek isteyen, bu kadar yükselebildiyse. Taş koymamak lazım önlerine. Şöyle düşünüyorum abi, yükseliyor bana ne zararı var? O yükseliyor, ben yerimde sayıyorum ya. Bana Hayır, ne zararı ya, Benim kızımla da şu ya, bak şimdi Elif Şafak yükseliyor, Kaan Aynen. İnce tanınmıyor. ha dur şu aram durdurayım, çalmasın boşu boşuna. Elif Şafak yükseliyor, Kaan İnce unutuluyor. İşte bu popüler kültüre giriyor biraz. Bu sosyal... popüler kültürün alınak... onunla koyayım. popüler kültürüm ben de alınak... Mesela, meyhaneye kaç kişi okudu? Aa, okudu. Birçok kişi okudu. okudu. Yani. Ama İskenderi okuyan insan sayısı daha fazla. Aynen. Veya atıyorum şurada bir tane şiir kitabı ismi söyle bana. Ne var orada? Rengay. Ha, tam onu görmüştüm. Can Yücel Rengay. Onu kaç kişi okudu? At, rastgele bir rakam veriyorum sadece yüz vur diye. Bin kişi mi okudu? Onu kaç kişi Twitter'da paylaşıyor şiirleri? On bin kişi mi? Yüz bin kişi mi? ...anladın mı demek istediğini. Evet. İşte popüler kültür bu. Yani insan okumasa bile sırf hoş gözüktüğü için... ...böyle bir kendini sergilememediği, kendini pazarlıyor. Hani demiştik ya, bu bir tiyatro diye yani. Evet. E kendini böyle göstermek istiyor. Evet. Yani hiç, belki okuduğu yazar beş para etmez bir yazar. Evet, mesela... Az önce, şimdi ağır olacak ama Elif Şafak örneğinde gösterdik yani şimdi. Çok beş para etmez demelim de... Daha iyi yazanlar var, çok çok daha ya, iyi yazanlar bence var. Bence 5 para etmez çünkü yazdığı eserler, eser değil, tamamen çeviri yani, çalıntı Ya o, o şey, İtalya'dan mı? ne? da yani, altın, bir şey... İtalya'da kraliyet mi? bir şey almıştı değil mi? Orada Madalya almıştır, bir kraliyet ha. şey gibi bir şey, gibi bir şey. Abi işte, ne bileyim, o sadece yabancı ülkeler ödülü... Türk edebiyatına katkısı olduğu için almış olabilir mi? Onların edebiyatına katkısı var. Çevir yapıyor, yayınlıyor burada. Evet, Biz evet. bu kadına verelim. Yani çeviri yapıp yayınlıyor değil. Yazdığı eserler kendi adına yazılmış eserler ama tamamen çabuk yani. Ya neyse işte. her neyse. Şimdi Elif bak şey Sedalıları var artık karşımıza almıyor. Bunu. Elif Şefak, edebi bir karakter. Hı. Yazıyor, ona saygım var. Benim kızdım nokta, hani daha iyi olanların... Daha iyi olanların çok daha aşağıda... Daha... Yani yeterli... her şey kazanıyorum, popüler bir hmm. saçma satan insanları yükseltmesine. Ya hiç kimse hak ettiği değeri görmüyor. Bu gerçek ve bu bir hayatın değişmez gerçeği. Evet mesela... Böyle geldi, mesela böyle gidecek. Mesela ottan, ottan insanlar çok yüksekti hala görürken... Harbiden böyle ciddi ciddi cevher adamlar havanda ya. Aynen öyle. Mesela bir şarkı örneğine gidiyorum. Sen biliyorsun, sana anlatmıştım. Stay with you biliyorsun. Evet, lezzetli, lezzetli. O aslında iki sene önce Taurus diye bir underrated grup tarafından, yani e, pek tanınmamış bir grup tarafından yapılmış bir şarkıydı. E, i̇ki sene durdu piyasada, kimse almadı, dinlemedi, lezzetli aldı, çok güzel çaldı, şarkısını başına koydu. Dünyada en çok dinlenen on şarkıdan biri Stay with you evet. Ama çalıntı olduğunu kaç kişi biliyor? Abi o kadar biri olup, bak çalan kısım o kadar yüksekte diğer kısım o kadar aşağıda ki çalındığını bile bilmiyorlar. Bu Müslüm gülcesinin affet miydi? Yok o çalıntı değil o kar. kendisi Müslüman gülcesi. Aynen ee, albümü şeyinde yazıyormuş galiba. Öyle mi? Hı -hı. Yani biliniyormuş kendisi de söylemiş galiba. Anladım anladım. Ben bak. Yani, neden bu böyle? Bu böyle çünkü bir kesim hani biz melankoli ortak parti dedik ya. Evet. Bir de şey var. Ya, melankoli pazarlayan kısım var. Anladın değil Hı hı. Değil mi? İşte o pazarlayan kısıma hitap ediyor bir kesim. Mesela neydi o? Soğuk kahve gibi saçma sapan bir şeyler. O, Batman ayı. mıydı? Oldu değil. Oğuz değil. Ahmet Batman mıydı? Neydi o? Ne? Sıcak kahve miydi? Soğuk, soğuk karnı, kahve, soğuk kahve yazan Ahmet Batman mıydı? İşte öyle bir adam. Abi çok mu şey bir kitap? Abartıldığı kadar güzel bir kitap mı? Okudun mu sen onu? Aa güzel bir kitaptı. E değil. Sadece adam yazmış, sen onu anlamak istediğin gibi anlıyorsun. Edebiyat bu zaten. Ucacık şeyler yazarsın. Ama işte dediğim gibi... ...bazı şeyler... ...kendini pazarlayan melankolik tayfaya itab ediyor. Bu yüzden bir kısım daha üstte, bir kısım daha altta. Kaan İnce'nin daha az tutulmuş olması onun daha kötü bir şair olduğunu göstermez. Sadece daha az kişinin anlayabileceği şeyler yaptığını gösterir. Ve bu iyi bir şeydir. Aslında hani bizim hmm. değil, yani bizim yakınlarımız noktası değil ama biz belki hani bin kişiye ulaşabiliyoruz mesela tekrardan. Hmm. Hani 50 kişi olaysak, belki bununla ilgili sekimiz daha pahalı Belki daha çok insan bizi Zevkle edilecek. Yani, daha çok insan bizde bir şey bulacak. O adam da bin kişiye ulaştı, elli bin kişiye ulaşamadı. Sonra internet zaten. Yani, ben sadece bu aptallıktan e, nefret ediyorum. Yani, Hazine'sin diyor ya, Türkiye'nin yüzde altmış aptal. Yani hı hı. Ben cidden çok kızıyorum buna ya. Hani Son öyle demişlerdi yüzde kırk zeki diye. Efendim. Hani öyle, e, öyle. E, sonra toparlıyor. Ama e, yüz, çok güzel toparlıyor ya. Güzel toparlamış, güzel toparlamış da. İnsanlar birazcık düşünmeli ya, birazcık ya. Hani siyasetin o şeyleri bizden girersek şimdi çıkamıyoruz saat yirmi iki geçti. Aa, yaman olmuş. Vallahi işte. Ne diyeyim? Siktir et diyeyim. Siktir et diyeyim. İçin çünkü. Ney, cim, o? Saba. John Chris Horkin mi? Siktir et onu yazar. Aaa, aynı aynı. Chris miydi? Ya bu sıradan hatırlıyorum. Horkin, Horkin değil mi? Güzel yazmış ama. Altı küp değil mi? Hı hı. Altı iyi yakalıyor ya. Yani. Yakalıyor vallahi yani. Çok güzel yakalıyor. Güzel yakalıyor. Ee, bu İngiliz sözdüğünü de kitabının değil mi? On, evet, o da altı o biraz şey seçmiyorlar. Biraz da altı kırk kadar fazla tutulan bir yayın evi değil maalesef. Öyle Aynen. Evet, Tutmuyor pek. Hani filmde olduğu gibi aslında biraz. Birazdan filmden sonra biraz patlama yaptılar diyor. Evet. Bana öyle geliyor. Şimdi öncü sözü, çok iyi bir kitap değil, biliyoruz bunu, Okudun <gülüyor> sen de. Ee, orada bir para dümeni dönüyor. Yani... Çünkü alanlar bunu 6.45 alıyor diye almıyor. Yani, o tarz kitaplarda var tabii. İşte bu yayınlar güzel kitaplar basıyor, biz bunun kitaplarını alalım, biz yine de daha var. Yani... Hmm, nereye bağlayacak bunlar bunu ya? Onu Ne yapacağız peki? Yani bu, böyle saçma sapan insanlar çıkıyor, zirveye yani şey gibi mesela. Serdar Ortaç. Söğürsen kimse dinlemez ama sürekli adam bilince tatlisi Hayır Aynen öyle Hayır, yani. ben onu çok merak ediyorum ya. Bak zamanında şey de... E Barış da hani çok fazla dinlemiş ama çok az kazanmış. ...albümleri en az satan oymuş mesela. Niye böyle bu? Anam Hani insanlar gerçekten severek, beğenerek dinliyor ama... ...hiç bir albümle almamışlar da. Ya burada toplumsal bir sorun var ya. Şimdi düşünüyorum, o zaman... ...şu an bayağı illegal şeyler dönüyor müzik sektöründe. O zaman böyle bir şey de yoktu. Bu adamı sevip söylüyorsunuz, çığır açmış. Türk, Türk müziğinde çığır açmış adam. Ama elin şimdisi Japon'u, Japonlar mıydı Barış Manço'yu sever? Onlar bizden daha fazla çok değer veriyor Barış Manço'ya zamanında. Adam gelirinin çok kısmını oradan karşıladı. Çok az kazandı Türkiye'de. Televizyonları çıktı. Herkes seviyor. Sorsan herkes seviyor ama adam çok zengin ölmedi. Evet, evet, evet. Peki ya ben, ben, ben şeyi çoktan merak ediyorum. Karşılıklı sevmek mümkün. Karşılıklı sevmek mümkün mu? Mü? Karşılıklı sevmek mümkün. Yani olasılık derken aslında oraya gidecekler. Hmm. Karşılıklı sevmeyi olasılığa vurabiliriz bence. Hmm. Yani etrafımıza baktığımız zaman kaç tane insan birlikte kaç kişinin karşılıklı sevi karşılık kaç birbirini karşılıklı sevdiğini zannediyor ve kaçı birbirini karşılıklı sevmediği halde seviyorum diyor. Vurabilir miyiz orası? Ben, ben vururum. Hı. On çift tabi yani mesela. Hı. Ve beşinden eminim ki karşılıklı bir aşk yok. Dördü karşılıklı birbirimizi seviyorum diyor. sevmedi halde. Hı. Hı. Geri kalan 5'i sadece 1'i. Karşılıklı bir aşk görüyor. Geri kalan 4'lük birbirini karşılıklı sevdiğini zannediyor ama sevmiyor. Kar evet. Karşılıklı sevmek mümkün mü? Açıcılıklı sevmek mümkün ya. yani sen 10 kişi saydım, 10 evet. kişiden bir kişi çıktı bir kişi çıktıysa mümkündür evet ama yani genel olarak yani böyle denk gelmemiz mümkün değil şey. aynen onu soruyorum yani. bir de şey var tabii. İnsanlar artık bir süre sonra bu kadar yani ben mesela artık bilin beni gerçekten sadece ben olduğum için sevebileceğini düşünmüyor ya bu adam radyo yapıyor, bu adam çiğ yazıyor, bu adam fotoğraf çekiyor, bu adam spor yapıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor, yakışıklığı değil. Ama bunun için seviyorlar ya yani. hmm. Ben de birini kolay kolay sevebileceğini düşünmüyordum abi. abi. sanırım benim de böyle düşünmeme sebep olan şey o. Ben de birini kolay kolay sevebileceğini düşünmediğim için birini beni kolay kolay sevebileceğini düşünmüyor. Ha, karşılık diyorsun. Ben evet. hissetmezsem o hissetmez olmaz. Hayır, hayır. Ben hissetmezsem o hissedebilir. O hissetmezse ben de hissedebilirim. Ama birinin beni sevebilmesi, gerçekten ben olduğum için sevebilmesi ihtimali düşük geliyor. Ki bu ihtimal düşük bir. Hı hı. Benim onu sevebilme ihtimalim sırf o olduğu için, o da çok düşük. Ki, bizim birbirimizin aynı anda birbirimizi sevmesi ihtimali çok daha düşük. Ayrıca bu ee, gözünde imkansız. İmkansız zaman mı sadece? Çok alıyor ama ya. E çok alacak. Daha bir bu başı. Çok almadım ya. Ya abi ne zaman farkına vardın ki bir şeylerin yanlış olduğunu sen? Ben hep farkındayım bir şeyleri. Hep farkındaydın. Benim için bir şeyler yanlış gittin. Birini sevemeyeceğimi ne zaman fark ettim. Evet. Sırf olduğu için. Yani biraz oluyor. Yani, muhtemel bir 6 ay. Tam yolun başı. Bayağı almamış o zaman. Bunun farkına vardığın zaman senin için gerçek biri gelmeyi beklemen lazım. Bunu öncelikle nasıl bak, sayıyorsun? Bir sürü zirve dönemi değil mi? Belki oradakilerden biri senin gerçek karşılıklıydı. Evet işte Sen ben, göz ardı. ben Farkında ben, değilim, olgunlaşmamıştım ben yani. Aynen öyle. Oraya bağlayacaktım ama unuttum bağlamayı. Hı. Ben... Aa, bazen hani gerçekten güzel biri, yani gerçekten sadece ben olduğum için seven biri demek gelse de ben bunu artık fark edemiyorum. İstemsiz bir şey mi Evet. Kapandı çünkü. Dışarıdan bakınca sanki, lan sanki ne var bunda diyorsun, değil mi? Evet. Böyle bir dışarıdan bakınca. Lan işte sen, sensiz, ne doğa, işte sevdiğiniz, seveceğiniz olur, sevmezseniz olmaz. Değil ama. Evet ya, çok iç, geliyor ya. içine girince çok fazla değişken oluyor. Aynı. Ben şöyle diyeceğim, o böyle diyecek, ben böyle dersen benim böyle olduğumu sanar böyle olursa benden şöyle Aynen, zor böyle yani. zor. Biraz dürüst, biraz e, sadakat, biraz dürüstlük, biraz sadakat, biraz gerçekçilik biraz hayal benlik hani biraz doğraldık biraz da şey, biraz doğraldık biraz, biraz olgunluk biraz zorbalık hı hı. biraz kişi varlık biraz hayal benlik bir biraz realizm biraz aa, biraz her şeyden. ama her şeyin fazlası zarar yani öyle biraz biraz çok mu çok mu nadir bana denk gelmedin de. Bana da denk geldi Geçmiş olsun. Geldiğini sen. zannettin, geldim. Bir de şu var abi, birini gerçekten tanımadan... Aa, Sana göremi bilemezsin ama... Evet, evet, Birini gerçekten tanımadan anlayamıyorsun. Gerçekten onu mu seviyorsun, onun yarattığını mı, onun güzelliğini mi, senin kafandaki onu mu... Bir sürü o var anasını saptayım. Bu peki, ne Peki neden tanıma sürecinde vazgeçilir? Tanıma sürecinde hiç vazgeçtim ben. Tanıma sürecinde evet Evet. Evet. Vazgeçtim. Çünkü biliyordum ki o beni hariticek. Ben çekeceğim diyorsun, ama bir tarafında lan daha tanımadım, ben çektirmez diyorsun. Sonra yanlış gidiyor bir şeyler de olmuyor. Gerçek Gerçekler şehirsel değildir. Gerçekler şehirsel değil. değildir. İnsanın böyle küfür edip, edip, kaçası geliyor demeden yani böyle. ar böyle manyak mısın zaman okuyayım deyip böyle Karşıyaka çarşıda gelmiyor mu hiç içine ya, manyak mısınız amana kayın deyip öyle yoluna devam edesin gelmiyor mu? Geliyor ya. Geliyor mu ya? Geliyor bazen ama. Bayağı diyor olduğum günlerden oluşturur. Bana bayağı bayağı geliyor ya, manyak mısın amana kayın diye bağırıp böyle çekip gidesin geliyor ya. Daha yok, bağıramıyorum yani o kadar da medeniceye sertim yok. Soyuyorum manyak mısınız amına koyayım ya Soyuyorum manyak mısınız amına koyayım ya Ya manyak mısınız amına koyayım ya Beş kişi var mı beş var O zaman Kaybedenlere Feride Kaybetmekte olanlara kaybetmemişlere Graham Kazananlara yol olanlara Yolda kalanlara Yolunu kaybedenlere Kaybolanlara Kalanları. Parasız kalanları, para parasız kalanlara, para bulanlara, para peşinde koşanlara, paranın kulu köpeği olanlara, aç gözlüleri, aç kalanlara, kibirleri, kibirsizleri, ayaklı öz güvenlileri, dört ayaklıları, iki ayaklıları, üç ayaklıları.